yüzüncü konu Sevba'nın hiç kimseden bir şey istememek üzere Hazreti Peygambere biat etmesi. Hazreti Peygamber İn "Kim biat eder?" sorusuna karşılık olarak azattı kölesi Sevbaney Allah'ın Resulü "Biz biat ettik ya." dedi. Hazreti Peygamber de bu biraz farklıdır. Bu seferki hiç kimseden bir şey istememek şartına bağlıdır buyurdu. Bunun üzerine Sevbaney Allah'ın Resulü "Böyle bir biatın karşılığı nedir?" diye sordu. Hazreti Peygamber de cennet olduğunu söyledi, Sevban da Hazreti Peygamber'e bu şart üzerine biat etti, bu konuda Ebu Ümam şunları anlatıyor, Mekke'de, hacıların en çok toplandıkları bir sırada Sevban'ı gördüm, bir hayvan üzerinde bulunuyordu, birden elindeki kamçı hacılardan birinin omuzuna düştü, o kişi kamçıyı vermek istediyse de Sevban bunu kabul etmeyerek hayvanından indi ve bizzat kendisi aldı.